1869 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in elini sürüp dua etmesiyle Ebiad bin Hammal'ın ekzamasının geçmesi. Evet, yüzümü ekzema kaplamıştı. Hazreti Peygamber dua etti ve şöyle yüzümü mesetti. O günden sonra yüzümde hiçbir şey kalmadı.